Bir erkeğin, bir bayanla daha küçük yaşlardayken tanışıp aradan yıllar geçtikten sonra evlenmesi bir kader midir? Yani ölçü manasına olur. O zaman tanışmasaydın şimdi aklına gelmeyebilir yani evlenmek. <gülüyor> Ama Cenab-ı Hak Ezel'den yazmıştır diyorsanız böyle bir olay yok. Böyle bir olay yok. Biz bunu defalarca burada geniş geniş anlattık